60 yıllık bir sevdaydı Gönülleri yerde, Huzur dolu bir yuvaydı Her köşesi yadegardı Tek bir sır vardı derinde Kilitli bir ceviz sandıktı Elif hanımın o sırrı Ahmet Bey hep kapalıydı Günah salıp gelince Mafile. Artık vakitdir dedilerdi Ahmet Beyin yürüyene o an bir kör parçası vardı sandı aldı eline başucuna o vardı karışsanın salgın yüzü son bir tebessüle ardi. Fakat tamamdır beyim dedi o sır artık aşikardı titreyen elleriyle Ahmet Bey o kilidi açardı. anta iki bez bebekle doluydu ve bir tomar para vardı. Ahmet beş ışkın kalmıştı. Bu bebekler neymiş diye merakla ona sordu Elif hanımın o anda sesi derinden geliyordu. Denden bir öğüt vardı. Bu öğüt bana yargı yargı kocana öfkelenince dilin süta varmalıydı. Kıcı bir söz yerine el Eyvan hep huzur bulur Ahmet Bey yaşlı gözlerle o iki bebeğe baktı 60 yılda iki öfke diye kalbinden bir ses aktı Karısının yüceliği gönlüme bir ışık yaktı Peki bu para neyin nesi diye son bir sual bıraktı Ahmet Bey'in yüreğine o an bir kor parçası vardı Ooh. Ruhu göklere uçarken Geride bir hikmet vardı Ahmet Bey'in şaşkınlığı Hem hüzün hem de karıydı Demek ki sabır bir hazine Her anı bir sanatkardı Sükutun o derinliği ne büyük servet yapardı Gül sessizliğin ardından Ne gizli cevherler Kusurları yontarak bir saray yapmak Hayat en bilge dersini en acı anda sunardı O sandık bir dünyaydı, içinde bir ibret vardı Ey genç yoldaşım bu öğüt sana bir pusula yardı Seni üzen her ne varsa içinde bir ateş yaktı O ateşi hınç eyleme, o ateşle sanat yapılsaydı O kor senin meşalen olur, karanlıkları yakardı Ümitsizlik bir girdak bil seni tuz. O en nefalı yoldaş Sabırla işte geleceği her bir gün Tomurcuklaydı Kılma zorluklar ile her zorluk seviyorlardı Kendi gönül sandığını erdemlerinle Doldurmalıydı İnan sev ve gayret eyle bu yol ileriye akardı Elif hanım gibi bilge olsun sözün diye bir bahardı Hı -hı. Hı -hı.